...Açık Gazete. Açık Radyo saat 9.40... ...Açık Radyo 94.9... ...ve biz devam ediyoruz... ...şey yapmaya... Ee, ...Gezi Parkı'nda... ...dün çok... O, ...Taksim Meydanı'nda ve Gezi Parkı'nda... ...çok büyük bir şey yaşandı... ...olağanüstü bir... ...yoğunlukta şiddet olayı... ...savaş manzaraları vardı ve polisin de bütün defaatle verilmiş olmasına rağmen sözler e, şeye katılma e, sözünü tutmadı görüldü ve yalnız meydana değil pankartlar vesaire do, vesilesiyle gezi parkının da içine giren hatta bazı e, şeyleri de tahrip eden manevralar çadırları, çadırları evet. manevraları oldu biz akşam orayı terk et Sırada bu yayını yapabilmek için Kendim adına konuşayım Aşağı yukarı 11 sularında Ayrılırken oradan e, Gerginlik vardı Ama kararlı bir bekleyiş de vardı e, Şimdi orada neler olup Bittiğini e, Bu akşam bu sabah e, Herhangi bir müdahale olmadı Bildiğimiz kadarıyla ama Dün akşam nasıl geçirildiğini e, Konuşmak üzere Bir e, gezi parkından Sultan Özcan'la konuşacağız ee, Günaydın, merhaba Merhaba, günaydın Nasılsınız bir kere, onu soralım, iyi misiniz? Çok iyiyiz zımba gibi <gülüyor> Güzel <gülüyor> Sağolsun, iktidar bizi zımba gibi yapıyor <gülüyor> Havada zımba gibi olacak bir hava değil mi? Efendim? Havada diyorum, zımba gibi olacak bir hava Evet, hava da öyle <gülüyor> dün akşamı orada geçirdiniz. Biz terk ettikten sonra aşağı yukarı şimdi 12 saat yok 10, 10 saat falan geçmiş oluyor. Nasıl bir gözlediğiniz şeyleri bize birazcık nakleder misiniz lütfen? Tabii ki. Yani ben de dün gündüz akşamüstü akşam buraya gelmeye çalıştım. Haberlerden de izledim burada gençler medyada sosyal medyada sürekli Cemil Çiçek'in açıklamasını valinin açıklamalarını ifade ediyorlardı. Gezi Parkı'na kesinlikle dokunulmayacak meydan temizlenecek barikatlar kaldırılacak pankartlar bayraklar toplanacak anonslarıyla buradaki havanın hiçbir alakası yoktu. Ya bir yandan meydanı temizlemeye çalışırken bir yandan sokaklardan akın akın gelmek isteyen Gezi Parkı'na, ağacına günlerdir ortaya koyduğu enerjisine emeğine sahip çıkmak için gelenlere inanılmaz bir saldırganlıkla, düşmanca bir yaklaşımla, yüzlerce yaralı olduğunu buradaki hekim arkadaşlar söylüyorlar. Bir yanı o, diğer yanı parkın ortasına kadar yani ortadaki havuza kadar saat 3'e kadar Sürekli gaz bombası attılar. Çadırlardan tutuşanlar oldu. Yarılık oldu. E, reviri bile tahliye etmek durumunda kaldık. Zincirler oluşturduk. E, yangın tüplerini, sedyeleri, e, solunum cihazlarını. Bir yandan çadırları kaldırıp e, insanlara tahliye geri çekilme olanağı tanınsın bir izdiham yaşanmasın diye. E, bir korku filmi gibiydi. Bana göre bir psikolojik harpti ben onların anladığı dilden konuşacağımı tercüme ettiler fakat burada inanılmaz bir sükunet ve kararlı bir bekleyiş vardı gaz geldiğinde baskeler takıldı insanlar birbirine pansuman yaptı solüsyonlarla müdahale ettiler herkes birbirinden tuttu zincirler oluştu bir miktar geriye çekildi tekrar gelindi. Sabah gün ışığına kadar durum bu şekilde devam etti. Yan taraftan yani revire kadar gaz bombası atıldı. Ee, uluslararası hukukta bu var mı bilmiyorum. Yani e, yardım e, sağlık yardımı yapan yerlere hastanelere böyle bir saldırı yapılabiliyor mu? E, bunu çiğnediler. Evet. Ekim arkadaşlarımız oldukça zor anlar yaşadı. E, fakat inanılmaz bir kararlılıkla bugün sabah bir fırtına lodos poyraz karışımı rüzgar arkasından yağmur şu an yaklaşık 4 saattir çöpler toplanıyor insanlar burada dolu duruyor yemekhane görevi yapan mutfağımız kahvaltılar dağıtıyor hekimlerimiz görevlerinin başında herkes mıntıka temizliği yapıyor yağmur yağsa da burada kalmaya kararlı olduklarını ifade eden 15 günlük bu direnişi Kazanımla sonuçlandırmadan buradan ayrılmayız diyen inanılmaz yaşlı, genç, çoluk, çocuk bir topluluk burada. Evet e, ben bir şey soracağım. İhtiyaçların ne olduğuna dair anonslar yapılıyordur muhakkak ki bunu duyabilme fırsatı bulabildiniz mi? Ee, çok, e, yağmur da yağdığı için e, cihazlarda bir takım arızalanmalar oldu. Çocuklar dolaşarak bunu ifade ediyorlar. Ee, battaniye ihtiyacı olduğunu anons ettiler ekmek ihtiyacı çok yoğun ee, onu çok karşılayamadılar evet. ee, krakerle e, zeytinle peynirle o, o, o, o, ihtiyaçları gidermeye çalıştı. daha çok sandviç türü <gülüyor> gıda battaniye e, e, ve küçük su İhtiyacı en acil bir ihtiyaç olarak anons edildi burada. Evet, hazır gıda, e, battaniye ve su. <gülüyor> evet. evet. Peki şu andaki kalabalık e, ne ölçüde ondan biraz detay verebilir misiniz? Mesela kadarıyla. günü olduğu için sabah e, işe giden e, insanlar oldu. E, parkın bütününü de gezdik, meydana da baktık. Şu an tekrar e, şeye geldik. E, Reverin yakınlarındayım. Şu an yaklaşık parkta e, 2000 civarında insan yağmurluklarıyla bir yandan çöp toplayıp bir yandan şarkı söyleyip halay çekip bu şenliği devam ettiriyorlar. Evet Gezi Parkı'na da artık yeni gaz bombası falan düşmediğini ümit ederek bundan sonra da düşmeyeceğini bu saldırıların son bulacağını ümit ederek bitirelim. Çok bu başından beri gördüğümüz Gözlemlediğimiz bir şey Yani saldırılar oldukça işin ilginç tarafı Kararlı olarak kendi haklarını Hayat tarzlarını savunmaya kararlı insanların sayısı da Kararlılıkları da artıyormuş gibi geliyordu. Artıyor Yani ben şöyle bir şey söyleyebilirim Başbakan konuştukça burası doluyor İçişleri Bakanı konuşunca Hükümet yetkilileri konuştukça burası doluyor Toplumla buluşmayı Uzlaşmayı düşünmüyor olsalar gerek. Ama ben kişisel olarak kendi payıma başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, biz, de biz size... isyana, itiraza, haysiyetimize, onurumuza, ağacımıza, suyumuza bu kadar kitlesel olarak teşvik ettiği için ben teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Sultan Özcan çok teşekkür ederiz. Biz de <gülüyor> size iyi, iyilikler dileriz. Kendinize evet, iyi bakın. Işte bizim Gözümüz, kulağımız, vicdanımız olduğunuz için biz size çok evet, teşekkür Size ediyorum. bir şarkıyla eşlik edeceğiz. Şimdi ayrılırken The Rain, The Park and Other Things diye bir şarkımız var. Yağmur, Park ve Başka Şeyler diye 1960'lardan çalan bir şarkı. Onu da size adayalım. Çok Sizi teşekkürler. Seviyoruz. Siz gene de dikkatli olun. Tamam, sağ olun. I saw her sitting in the rain. Hello. hello, hello She smiled hello. up at me Hello, hello Then She hello. took my The sun broke. The Rain, The Park and Other Things. Cowsills grubundan dinledik ve Gezi'deki direnişçilere de adadığımız bir şarkıydı. Yağmur da yayıyor ama... Açık Gazete.